...festival ve sanat fuarlarından haberler getiriyorum, bir derleme yaptım. Öncelikle şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Göreceli olarak bir normalleşmeden bahsediyoruz aşının yaygınlaşmasıyla... ...seyahat yasaklarının esnemesiyle sadece İstanbul'da ve Türkiye'de değil... ...dünyanın dört bir yanında Ağustos sonundan itibaren yılbaşına kadar olan dönem... Adeta pandemiden bu yana ertelenen, çevrim içine taşınan, iptal olan tüm fuar, festival, açılış, davet, bienal gibi büyük ölçekli gösterinin sanat buluşmasının bir araya gelinmesi gereken etkinliklerin art arda yetişilemeyecek derecede yoğunlaşmasını beraberinde getirdi. Bu ne kadar içeriye Yansıyor Yani içerik bakımından e, bir etkisi oluyor. Bu çok tartışmalı elbette. Daha ziyade nicelik bakımından bir etkinlik furyası özellikle de fuarlar, festivaller gibi daha gösterişli, büyük ölçekli işin e, daha sosyal etkinlik ve gösteri gösteriş e, işin ön planda olduğu tarz etkinliklerinin yoğunlaştığını görüyoruz sanata ve sanatçıya ne kadar faydası olduğunu hatta sanat ekonomisinin kendisine ne kadar yarar getireceğini önümüzdeki dönem bizi e, gösterecek ama ben oldukça şüpheli bakıyorum yine de e, seyahat edebilmenin sanat alanında ya da sanat etkinliklerinde bir araya gelebilmesinin kalabalıkların psikolojik Ee, ve ekonomik olarak olumlu etkileri de var insanlar üzerinde. Sanki her şey yoluna girmiş, güzel bir gün e, geçirebileceklermiş gibi görüyorlar. Dolayısıyla hiç değilse bu iyimser hissi, her şey normalleşiyormuş gibi e, düşünme hissimizi korumaya çalışmayı tercih edenler var diyelim. Ben size bu programı kaydederken İstanbul'da aynı anda... İki e, oldukça büyük ölçekli etkinlik e, sürüyordu. E, her ikisi de 11 Ekim pazartesi yani bu programın yayınlandığı gün itibariyle tamamlanıyor olacak. İlki 212 Fotoğrafı İstanbul adından da anlaşılacağı üzere 1-11 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen bu program fotoğrafa lastemelli sanata odaklanıyor. İçinde bir 212 fotoğraf yarışması da var. E, farklı ortaklıklarla oluşan bir programdan bahsediyoruz. E, çok fazla partner olarak adlandırdıkları isimler var ama asıl düzenlecisi 212 magazin. E, fotoğraf dilini konuşur, sanatsal zihinleri yeteneklerini sergilemeleri amacıyla bir araya getirir gibi bir mottoyla yola çıkan bir organizasyon. Programına baktığımız zamansa içinde söyleşiler var. Atölyeler var, performanslar, film gösterimleri ve portfolyo değerlendirmeleri var ama elbette sergiler var. Birazcık onlardan size yine de örnek vermek istiyorum. Çok farklı mekanlar kullanıyorlar. Merkez üssü olarak sayabileceğim yer Yapı Kredi Bomontia'da. 1 11 Ekim arası her gün e, Helena Blomkist'in e, burada sergisi görülebilir. Yine Scarlett Hoft Grafland'in sergisi görülebilir. Yapı Kredi Bomonti Adada e, Jiujung Lee'nin e, sergisi görülebilir. 1 11 Ekim tarihleri arası akşam 8'e kadar bu sergileri görmek mümkün. Bomonti Adada Esra Özdoğan, Thomas Altdorf uh, Modi, Enstitü Francais'in katkılarıyla Parisli bir sanatçının sergisini izlemek mümkün. Rona Munoz, yine, uh, Diana Artus gibi star isimler biri Cervantes Enstitüsü'nün diğeri Göte Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenmiş ve Uzaktaki Yakındaki adlı uh, bir sergi daha söz konusu. Ee, Bilecik'teki Sri Lanka'ya uzanıyoruz demişler. Helena Blomkintz'in e, sergisi oldukça iddialı. E, sanatçının dünya çapındaki müzelerde gösterilen işlerinden bir e, seçki yapmışlar. E, tek mekan burası değil. Akaretler Sıra Evleri de sergiler var. Zülfaris Karaköy'de, Yeldeğir Meni Sanat'ta, Müze Gazthane'de Kadıköy tarafında, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ve Kalyon Kültür'de çeşitli sergiler söz konusu 11 Ekim Pazartesi günü de bunları hala gezmek mümkün e, diyelim. E, Borsan Contemporary'den seçkiler var örneğin. E, böyle bir e, sergi görmek mümkün. Yel devrimiyle sanatta da işler var. Bütün bunlar olup biterken 16. edisyonunu ki bambaşka bir yerde buluşturdu. Contemporary İstanbul yani İstanbul Sanat Fuarı CI olarak da kısaca adlandırılıyor. Tersane İstanbul'da. 5 Ekim'deki ön izlemeyle 10 Ekim pazar gününe kadar genel ziyarette de açık tutarak tamamlanmış bir program söz konusu. Oldukça yoğun katılım gördü. Kültür Bakanlığından İBB Belediye başkanına kadar farklı protokol ziyaretlerinde olduğunu gördük. 9500 metrekaresi kapalı, 10.000 metrekaresi açık alanda, 57 sanat galerisi bir kısmı bunların yurt dışından ve sanat alanındaki kurum, kuruluş, yayın e, oluşumları bir araya getiren Akbank Caz Festivali'nin katkısıyla müzik unsurunun da akşam saatlerinde yer aldığı sanatçıları, koleksiyoncuları, basın mensuplarını ve sanatseverleri bir araya getiren bir fuar deneyimi yaşatmaya çalıştılar. Pek çok insan bu mekanı da keşfetmek adına yani tersanenin geldiği son durumu da görmek adına mekana geldi şüphesiz. Ama açık alan yerleştirmelerinde büyük ölçekli işler vardı. Rachel Hales gibi... E, buraya yerleştirme yapan uluslararası isimler vardı İlhan Komana e, adanmış bir e, sergi vardı Stuka Kösemen'in bir solo sergisi vardı yine Burhan Doğançay Ekrem Yalçındayın işlerinden seçkiler de Galeri standlarında değil ayrı sergi bölümlerinde görünüyordu. En çok tartışmalı konulardan biri. Tabii ki bunca yıldır kapalı olan kente kazandırılmasını umduğumuz ama özel sektöre, yani özelleştirmeye kurban giden bu cami altı ve taş kızak tersanelerini kapsayan bölgenin sanat yoluyla aklanması, sanat yoluyla meşrulaştırılması hatta sanat yoluyla belki de Pazarlanıyor, tanıtılıyor olması piyasaya. Bu tabii ki sadece tersane İstanbul örneğine ya da contemporary İstanbul örneğine Özgü bir durum değil dünya çapında art washing olarak da adlandırdığımız sanat yoluyla bazı yerlerin muhtenalaştırılması piyasaya sunulması meşrulaştırılması kredibilitesinin arttırılması hatta aklanması söz konusu buna da alet olduğu sanat çevrelerinde sıklıkla gündeme getiren eleştirilerden biriydi bu söylenirken hem sayısız e, sanatçı, sanatsever, sanat alanında çalışan isim buraya yine de geldiler. Mekanda merak ettikleri için Contemporary'deki sanatçıları, galerileri, sergileri, oluşumları da izlemek istedikleri için. E, dolayısıyla biraz ikisi kendi arasında çelişkiler şüphesiz taşıyordu. Diyelim her iki tarafı da gündeme getirmiş olalım. İstanbul'da bunlar olurken dünya çapında pek çok e, fuar var. En çok içlerinde konuşulan tabii ki fuarların fuarı artık markalaşmış, zincirleri oluşmuş, e, kurumsallaşmış, e, 50. yılını da kutlamış olan art Basel artık Hong Kong'da uzunca bir yıldır Hong Kong'ta ve ABD'de Miami'de de Ta, e, takviminde farklı zamanlarda hayata geçiyor ama tabii ki hala en ön planda olan İsviçerin Basel kentinde yapılanı e, pandemiden bu yana ilk kez 20-26 Eylül tarihlerinde Basel'de ve kendi yerinde düzenlendi. Oysa geçtiğimiz yıl ancak işte 50. yıl kitabıyla çevrim içi etkinlikleriyle, çevrim içi fuar formatlarıyla Dünya'nın dört bir yanından sanatçı ve koleksiyoncuları ağırlıyordu. Art Basel sadece Art Basel'den ibaret değil hiçbir zaman. Etrafındaki Liste ve Volta gibi yan fuarlar, e, dizayn fuarı gibi e, fuarların yanı sıra kentteki sanat kurumlarında ve hatta Sadece Basel'de de değil mesela Zürih'te eş zamanlı olarak neler olduğuyla bütün dünyanın ilgisini cezbeden böyle bir cazibe merkezine dönüşen bir hafta sunuyor. Eylül'ün son haftası olarak tarif edebileceğim özellikle 20-26 Eylül aralığında. Burada neler var e, diye bakabiliriz yine de şöyle bir değerlendirme babında. Ben neredeyse son birkaç yıldır hep e, Art Bazel'e değil ama genç sanatçıların ve yenilikçi geleceğin öne çıkacak galerilerinin keşfedildiği liste fuarına katılan Öktem Aykut galeriden size haberler getirirdim. Onlar Basel'de kayıtlar yapıp bize gönderilerdi. Adeta muhabiri gibi haricinden sanat programının bu kez onlarla yazılı bir mülakat yaptım. Yine onlardan haber almış oldum. Biraz orada anlatmak istiyorum çünkü. Ben çok fuarlara gitmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Ee, bana içerik olarak çok küratöryel seçkiler sunmadıkları için... ...daha ziyade satış odaklı oldukları için bana oldukça yorucu, yüzeysel e, geliyorlar. Yani öncelikli olarak gitmeyi tercih ettiğim, takip etmeyi tercih ettiğim... ...bir sanat etkinliği formatı değil fuarlar. Tabii ki profesyonel olarak bu alanda çalıştığım için... Takip etmeye çalışıyorum, sıklıkla gitmek durumunda da e, kalıyorum, e, haberdar olmaya çalışıyorum o ayrı bir konu ama önceliklerim arasında yer almıyor müze sergileri, biennaller, bağımsız sanat mekanlarındaki Oluşumlar, etkinlikler benim için biraz daha ilgi çekici açıkçası. Dolayısıyla bu fuarlara gitmesem de fuarlara katılan galeriler, koleksiyoncular takip eden ya da sanat piyasasının uzmanlarından size haberler getirmeye çalışıyorum. Ee, Öktem Aykut Galeri'nin temsilcilerine de bazerde ne değişti diye sordum. Pandemiden bu yana özellikle. Çünkü onlar en son 2019'un Haziran ayında Bazeldelerdi. Araya ciddi bir, kibucuk yıllık bir zaman girmiş oldu. Büyük bir fark olmadığını özellikle vurguladılar. Belki farkı şöyle ortaya koyabiliriz. Messe denilen Bazelon merkezindeki Art Bazeli ağırlayan fuar merkezine taşınmış durumda listede. Dolayısıyla fuar fuarların da bir araya gelip. Merkeziyleştiğinden bahsetmek mümkün. Lisede 25. yılını aslında kutluyor. Ee, farklı bir mekanda şimdiye kadar yapılırdı The Vortech diye. Ee, Messe'de ise eskiden tasarım fuarı, design fuarı aynı zamanda yapılırdı. Böyle bir farklılık var. Ama çok da fuarın içeriğinde bir farklılık olmadığını onlar özellikle vurguladılar. E, tabii ki en temel farklılık şu biz Bazel'e Haziran ayında Art Bazel'in Bazel kentinde yapılması alışkınız. Eylül ayında gerçekleşmesi çok büyük bir değişiklik. Hem fuarı organize edenler ve katılımcılar için hem de fuara gelen ziyaretçiler ya da fuarın etrafında program oluşturanlar için böyle ciddi bir farklılık var. Bakalım bir sonraki Art Pazel hemen arayı çok açmadan yine Haziran ayında mı düzenlenecek? Mesela ben bunu gerçekten merak ediyorum. Aralık ayında ise Art Pazel'in Maya Medisyonu hep Aralık'ta yapılır mevsim itibarıyla da de ona denk getirmeye çalışırlar. Orada bir takvim değişikliği olmadı, Aralık'ta yapılacak ama Bir sonraki Art Basel, Basel'de ne zaman olacak bunu e, görmek lazım. Dolayısıyla Art Basel'in Eylül taşınması, Eylül trafiğini ve diğer fuarların zaten sonbaharda düzenlenen fuarların arasına girmesi bakımından uluslararası fuarlar takvimini çok ciddi e, çalkalandırdı diyebiliriz. E, bu da E, Amerikalı ziyaretçilerin pek gelememesi, uzakdoğulu ziyaretçilerin azalması ya da Art Basel'de bu bölgelerden galerilerin biraz azalmasına e, neden olmuş diye doğa öpten bir e, not düşmüştü. E, fuar dışında Art Basel'de neler var diye sordum çünkü bunların bir kısmı devam da ediyor, dolayısıyla yolu İsviçre'ye düşenlerin görmesi mümkün ve fuarın içeriğine o kadar odaklanmayalım da. Hakikaten etrafında neler var? Bazel'e gidenlerin mutlaka gördüğü gör, görmek istediği alanlardan biri Renzo Piano imzalı. Bahçesiyle ve mimarisiyle de dolayısıyla ön planda olan Beyler Vakfı'na ait Fondasyon Beyler Müzesi'dir. 2008 yılından beri çok aktif program düzenleyen bir yer. Fakat bu yılki sergisini ben çok farklı isimlerden duydum. Aynı şekilde Öktem Aykut da gündeme taşıdılar. Close Up, Close Up adlı bir grup sergisi bu. Müzecilik ve sergileme alanlarında sarsıcı bir yanı var. Sergi 1870'ten günümüze 9 farklı ressam kadının, sanatçı kadının eserlerini oldukça özgün bir içerikte ve bağlam yaratarak sunuyor bu sergi hakkında Tankut Aykut şöyle bir şey not düşmüş Büyüleyici bir duygulanım zinciri içerisinde sıralanmış eserlerin karşısında kendi bedenimizle, kendi adımlarımızla, kendi nefesimizle var olmak dengi bulunamayacak bir deneyim diye not düşmüş. Fakat ben bu sergiyi başka isimlerden de duydum. Sanatçı kadınlara adanmış bir serginin o fuar hengamesi adeta bir pazar yeri durumunun ötesinde hakikaten fuardan kaçıp gitmeye, görmeye değer bir sergi olduğu ortaya çıkıyor Fondasyon B'lerde. E kadın sanatçılar, sanatçı kadınlar daha doğrusu sergileri demişken İstanbul'da e, yine geçtiğimiz hafta açılan ve Mart ayına kadar devam edecek eski arter diyelim. İstiklal Caddesi'ndeki e, meşherdeki bir e, sergiyi de anmak istiyorum. Deniz Artun küratörlüğünde bir E, sergi bu madem sanatçı kadınlar dedi, fondasyon Beyler'de bundan da bahsetmek lazım e, bu sergiyi de anmadan olmaz e, serginin adı ben sen onlar sanatçı kadınların yüzyılı iyi de bir katalog yapılmış e, ve bu sergiyi de takip etmek mümkün oldukça uzun soluklu bir sergi de olsa 400 sayfalık bir katalogda eşlik ediyor Bunda kısacık buradan araya girmiş olayım ve asıl konumuz olan e, fuarlara geri dönelim Öktem Aykut Art Basel'de maalesef Türkiye'den hiçbir galeri katılmıyor hala ana fuara ama yan fuar diyebileceğiniz daha genç ve yükselen galeri ve sanatçılara yönelik olan liste fuarına yine katılmıştı. Ve bu fuarda temsiliyet yapmışlardı. Bundan bahsetmek önemli elbette. Aynı zamanda Ee, Unlimited bölümünde fuarın Gilbert e. George'un e, 1973 tarihli London Fog'u e, ve Andreas Schulze'nin e, Traffic Jam adlı resim e, serisini özellikle ön plana çıkartmış doğa eklemde öyle bir e, katkıda bulunmuş. E, bunu da e, söylemek gerek elbette. E, Artpazer e İhsan Oturma'nın işlerine sunarak katılan... Öktem, Aykut önümüzdeki dönemde Friis Fuarı var Londra'da. Orada Türkiye'den bir galeri e, görünmüyor ama 21-24 Ekim'de FIAK'da katılıyorlar Paris Sanat Fuarı'na ve Dorian Sarı daha önce İsviçre'de de işleri sergilenmiş İsviçre'de de yaşayan e, bir e, sanatçı dolayısıyla e, Paris ve Basel'deki e, Paris'te Basel'deki serginin de bir ufak özetini sunarak Dorian Sarı'yla e, katıldıklarından bahsedelim Fiat Fuarı tabii çok ön planda Londra'daki Frizz'den hemen sonra e, Londra'daki Frizz'e de baktığımız zaman tarihlerine Halka açık olduğu tarihler 13-17 Ekim ama hemen bu hafta pazartesi salı itibariyle yoğun bir şekilde tabii ki e, VIP programlar, e, sergiler ve başka pek çok şey e, yer alıyor. Dünyanın dört bir çapından galeriler ve sadece galeriler renk katılımı değil elbette e, pek çok kentte Londra'da yani etkinlikte söz konusu. Ee, son bahsetmek istediğim fuar ise Torino'da, İtalya'da, Artissima. Bütün bu bahsettiğim fuarlar içinde bence yani contemporary'den bahsettiğim fotoğraf alanı odaklı 212 fuar değil belki ama de bir festival. Bu herkes de İstanbul'daydı Ekim ayının 10'u 11i gibi tamamlanıyorlar. Ee, yurt dışında Tamamlanmış olan Art Basel'den bahsettim. Ekim'in ilk bölümünde Londra'da açılan Frizz'den. Ekim 22 Ekim civarında izleyiciyle buluşacak olan Paris'in büyük fuarı FIAC. Onun da yan fuarları var. FIAC'tan bahsettim ama bütün bunlar içinde bence en dikkat çekicisi. Sanatsal içerik bakımından en ön plana çıkanlarından Biri Artissima Torino'da düzenleniyor. İtalya'nın Torino kentinde düzenleniyor. Onun için 4 Kasım'a kadar beklemek gerekecek. 4-7 Kasım tarihleri arasında Ana Bölüm, Diyalog Monolog Bölümü, Yeni Girişler ve Art Spaces adlı farklı bölümleriyle 28'incisi açılacak Artissima'nın ve ne güzel ki bu fuara 89 Uluslararası galeriye katılıyor ve bu 89 galeri arasında sıfır sadece Öktemayko değil, uluslararası fuarlardan çok iyi tanıdığımız Türkiye'deki etkinliklerinin yanı sıra yurt dışında da e, mekanları, etkinlikleri, faaliyetleri olan iki farklı galeri daha var. İlki Freez döneminde de çok aktif bir görünürlüğü olacak olan Londra, İstanbul merkezli P Artworks Yeşim Tuğrandlı yönetiminde onun kurduğu bir galeri, artistimaya katılıyorlar. dediğim gibi freeze döneminde de Londra'da çok aktif olacaklar demek ki Ekim-Kasım aylarında çok yoğun olacaklarını öngörmek mümkün. İkincisi ise Berlin ile İstanbul arasında çok aktif olan sadece sergiler, galeri sergileri yapmayan yayınlar, rezidans programları da Yürüten genç sanatçılara yönelik programları da olan Zilberman, İstanbul'da Mısır Apartmanı'nda yerleri Berlin'de, Şarlötenburg civarında e, yoğun bir şekilde fuarlara da katılıyorlar ve Artissima yani Torino'daki fuarda da Zilberman'ın kapsamlı bir e standı karşımıza çıkıyor görüyoruz ki. Bundan sonra yani Artissima'dan da sonra dikkatler Miami'ye çevrilecek hemen Aralık. Ayının ilk haftasında bakalım Bazel'deki Art Bazel'den sonra Miami nasıl geçecek? Programın sonunda size biraz ironik bir parça ile veda etmek istiyorum. Mark Kelly, One Fine Day gelsin. Çünkü e, fuara inanma, fuarsız kalma diyelim. Size sanatla dolu böyle. İdareten bir e, gün geçirir ama derinlemesine, derinlikli, incelikli içeriği daha yoğun e, projeler, sanat etkinlikleri takip etmek istiyorsanız siz yine sanatçıların atölyelerine, bağımsız sanat mekanlarına, müzelere, nitelikli bienallere bakın derim. İyi haftalar, hoşçakalın. kalın. Harikten sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.